Aleyhissalatu vesselam efendimiz. Veda hutbesini okurken sizin tekrar küfre düşmenizden diye bir cümle kullandığı gibi munafıklık yapmanızdan diye de defalarca ashabını ve ona iman eden bütün müminleri ikaz etmiştir. Her mümin Ebu Cehil'le beraber dirileceği bir küfür bataklığına düşmeye karşı ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Bu onun imanındaki olgunluğu gösterir. Aynı şekilde her mümin munafıklık tehlikesine karşı da ölünceye kadar kendisini uyanık tutmalıdır. Ve bu munafıklık da nüfus dairesine gidip nüfus kağıdındaki bilgileri şu şekilde değiştirerek oluşan bir şey değil. Munafıklık bir yüreksizlik hastalığıdır. İki yüzlülük hastalığıdır Bunun işaretleri vardır Nedir bu işaretler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor Yalan Sözünde durmamak Ve hainlik etmek Şimdi kardeşler ilk sözüme tekrar dönüyorum Şu dedik ya Resulullah'ı dinlerken Resulullah dinler gibi Dinleyip dinlemediğimizi test edelim Şimdi bakın Yalan Sözünde durmamak hainlik Burada Hepimizin kulağına hain kelimesi Ağır geldi Üç kelime sayı Yalan Sözünde durmamak hainlik Çocuğundan büyüğüne kadar Bu üç kelimeden En risklisi hangisi diye sorsan Hainlik çok kötü Hain Herkes arabasını bıraktığı adam Arabasını çarparsa ondan rahatsız Halbuki eğer peygamber aleyhisselam bizim peygamberimizse, ki elhamdülillah öyle, bu listeyi keyfi bir şekilde saymıyor. Kura ile torbadan üç kelime çekip bunları söylemiyor herhalde değil mi? Üç hastalık işareti söylüyor. Sonra demiyor ki, mesela yalan yüzde yirmi tehlike taşıyor. Yüzde yirmide sözünde durmamak, geriye kalan yüzde altmış da hainlik öyle demiyor ki üç kelime sayıyor bu üç şey münafıklık işaretidir dikkat edin diyor bunlardan bir tanesini seçip biz Türk halkı olarak bundan sonra şu madde üzerinden araştırma yapacağız mı diyeceğiz Araplarda filan bölümle ilgilensinler Malezyalılarda filan maddeyi alsınlar tarla mı taksim ediyorsun Peygamber aleyhisselam sana 3 ölümcül mikrobu tarif ediyor onun nazarında Peygamber aleyhisselamın nazarında bu 3 şey eşit ne açıdan eşit imana zarar verip işleyenini münafık hale getirmek bakımından bu 3 şey eşit yalan sözünde durmamak emanete hainlik etmiş. Şimdi vatan hainliği vesaire anasına babasına ihanet ettiği gibi kelimeler lisanımızdan kulağımıza geldiğinde bir ağırlık ifade ettiği için hain münafık zaten deyip atıp gidiyoruz. Sözümüzde durmamayı adet edindiğimizden peygamberin lisanından da çıksa etki etmiyor bize.